dönemde merhaba Açık radyo dinleyenleri ben duygu ben mihran 2 haftada bir açık dergi içinde yayınlanan çıplak ayaklarla dans programındayız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 ee, güzel, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, ben teşekkür ederim. Beni hatırladınız bu gösteriyi hatırladığınız için. Evet, Benim tamam. için de ilginç, güzel oldu. Duygusal olarak da etkilendim. Ee, bu sulu alanlar ve ya da sulak alanlar ya da suyla bizim duyguyla geçmişimizi e, düşünürken aslında sizin Yerebatan Sarnıcı'ndaki gösterinize, gösterinize öyle hatırladık ama onun öncesinde biz hem bu programın başında dinlediğimiz parça Gevendinen Canlı olduğu ters okyanus gösterimizde de suyla bir deneyimimiz olmuştu. Atölyelerimizde su kullanıyorduk. Pina Bağış'ın nefes gösterisinde bir su kullanımı vardı. Senesi Duygu bakmıştın sanırım. Evet e, bir, bu, bu konu üzerine çalışırken daha çok gösterilerin bizi çektiğini fark ettik. Pina Bağış'ın nefes gösterisini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 Ultima ve topluluğu ile birlikte yaptığı bulaş gösterisi 2002'de daha çok sahnede video kullanımı vardı ama 2005 yılında bunun filmini de yayınladı açık alanda deniz ve gölde gerçekten çok coşkulu hareket kalili kalitelerini görebileceğimiz bir film çok etkileyiciydi tabi hafızamız bizi ters okyanusu götürdü bu gösteri Miranlı ikimizin Mekan için yaptığı bir gösteriydi. Daha görünür olmaktan e, soyutlaşmaya doğru gittiğimiz, e, neredeyse suya dönüştüğümüz finalde bir gösteriydi. Ve tabii ki Aydın Teker'in Aulos gösterisi 1992 yılında Yerebatan Sarıncında seyredip çok etkilendiğim, bir gösteriydi. O yüzden Aydın Hoca'ya ulaşıp bu hikayeyi birazcık konuşmak istedik. Ve birazdan üzerine muhabbet edeceğim. Bir parantez açmak istiyorum. Miran'la muhabbetimizde aynı zamanda suyun somut oluşu kadar soyut oluşunu da demin dediği gibi atölyelerimizde çok kullandık. Çok kuvvetli bir element ve aynı zamanda çok kuvvetli bir imaj.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 dönüştüğünü ve eyleme geçtiğini gözlemledik. O yüzden çok etkileyici bir başlık. isterseniz şimdi birazcık buradan Aulos gösterisine geri dönelim 1992'ye Aydın Hocam. Bir kere Yerebatan Sarnıcı benim ilk defa akşam saatinde girdiğim hani normalde bir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 Ve bu, e, bunların, bunun sayesinde her e, bir proje geliştirdi. Bu proje aslında aynı gün arka arkaya iki kez e, gösterinin tekrar duranması ama hareketin özü dışında bütün elementlerin değişmesiyle gerçekleşen bir e, projeydi e, ve de bu e,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 bizim e, seyircilerimizle beraber ve sarıç e, yani yere batan sarıncını daha önce tabii e, bulduğum anda ve büyük bir şey vardı yani e, böyle bir yerde iş yapmak çok şahane ama bunun izinleri nasıl alınır nasıl e, içine girebilir mi çok e, yardım gördüm yani özellikle e, Hilmi Yavuz o sırada sanırım e, belediyenin e,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 O arada dansçılarım, ben yani Aulos'a başladığımda bir dansçıyla başladım. İkincisinde Oktay Keresteci onun bir parçası olmuştu. Ebru Anıt Ahumbay ile Oktay Keresteci. Bu üçüncüsünde dansçılarım artmaya başladı. Ama bu hala yeterli değildi. Olcay Karahan, Ebru Anıt Ahumbay, Sibel Sürer. Devlet Balesi'nden. O da bize katıldı. Fakat son e, dakikada Sibel'in yani bir hafta önce filan gösteriden e, sakatlandı ve doktor dans edemeyeceğini söyledi. Ben böyle ne yapacağımı e, çözüm üretmeye çalışırken Yılmaz Zengel benim yardımıma koştu ve bir gecede bana bir bot inşa etti Fiber'den. Ve ben e, Sibel'le olan kısmı botta botun dengesiyle yani bütün işi minimal, en minimal şekilde bütün dansı sürdürmesini için çalıştık. Yani bütün çok zordu. Çünkü botun dengesini bulmak, onun üstünde hareket etmek ne kadar minimal de olsa hep böyle birinci işte strateji düşerse ne yapacağız? Şöyle olursa ne yapacaklarla geçirdik o provaları. Ee, ya Tabii ki çok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 şeylerin içinde olmak tabii ki yani heyecan vericiydi. Çok çok öğrendim öğrendik diye düşünüyorum. Bunun üçüncüsüydü. Dördüncüsü Belçika'da, Anvers'te kültür başkentinde bir tütün deposunda ve e, e, bu festival için inşa edilmiş bir geminin içinde oldu. Beşincisi de Amerika'da bir e, çocuk parkı ve Brooklyn Köprüsü'nün altında sonlandı ve oraya kadar her zaman böyle bir şeydi. Hani olağan gelişen ve yani hayretler içinde kendimin de izleyip fark ettiği bu değişim. Ondan sonra birdenbire tamamdı. Zamanı halletti, kendisini kapadı. Ondan sonraki zaten çalışmaların başka bir yere doğru döndü. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum hocam. Bunun prova sürecinde yere batan Sarnıcı'ndaki gösterinizin,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 buradan mı daha iyi. yani böyle evet, o bakış evet. açısı yani nereden görmek istediğimin bana bırakılmış olması seyirci olarak bence inanılmaz heyecanlıydı evet sıcacık evet, koltuğuna arada. oturup gömülmedin yani sen <gülüyor> seyirci olarak çok aktiftin evet ama işte bu kısımda baya bir e, e, benim için e, en önemli problematik e, noktalardan birisiydi bir yandan da çünkü e, ya işte sabit kalırlar ve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 Duygunun programın başında bahsettiğim atölyelerde ve derslerde de bir çok fazla su imajı kullanıyoruz. Bilmiyorum oraya geçmek ister misiniz duygu sende ama hani siz de oldukça çok kullanıyorsunuz hocam su imajları. Evet yani çünkü suyun çok kendine özgü bir ağırlığı var. Onu tutamazsınız. Hı -hı.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 Ebru ve Richard Hammer saksafoncu silahhanenin içinde gösteri yapacağız. Ondan sonra da Oktay Hasbahçe'de tek başına bah Siminor Mesle bir solo yapacak. Hı. Ve tam böyle işte bütün gün yağmur yağıyor ve ben ağlayarak işte Hasbahçe'nin sularını temizlemeye çalışıyorum. Birdenbire süpürgeleri fırlattım.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 etkilenenlerden biriyim ben de. Gerçekten çok harika bir karar vermişsiniz hocam. Yani. <gülüyor> Duydum, sen orada mıydın o gösteride? Evet. Yeri batan 92 olduğuna e göre bu gösteride herhalde Aulos 2'de 91 olması lazım. 91 Aulos 1'de 90'da oldu. Evet, evet. programımızın sonuna geliyoruz, geldik aslında.